Evet. Şeytanın şeytanî lanenin insanlar için hazırladığı tuzaklardan vesveselerden birisi de kardeşlerim nerede namaz vakti gelirse orada namaz kılma. Bilinen bir husustur ki Ali ve Selam Efendimizin sünnetlerinden birisi nerede namaz vakti gelmişse o mekanda namazın kılınmasıdır. Bunun bir istisnası hakkında yasaklama sabit olan yerler ki kabristanda, hamamda, deve ağılında buralarda namaz kılmayın diyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam yeryüzü benim için temiz kılınmıştır. Su bulunmadığı yerde teyemmüm edin. Ümmetinden herhangi biri nerede namaz vaktini idrak ederse orada namaz kılsın diyor. Bizzat aleyhissalatü Selam efendimiz kendileri ve onun bu husustaki emrine uyarak sahabelerde Böyle yapardı. Herhangi bir sergi yaygı yaymaksın koyun ağırlarında namaz kılarlardı. Deve ağıllarında ise kılmazlardı. İbn-i diyor ki kendilerinden ilim ve şeri hüküm alınan ilim ehli koyun ağırlarında namaz kılmanın caiz oluşu üzerinde ittifak etmiş. Ancak İmam-ı Şafi bunu mekruh saymıştır ve demiştir ki Koyunların yattığı yer onların dışkısından salim ise kılınır, değilse meklik olur demiştir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz koyun ağırlarında namaz kılın fakat deve ağırlarında kılmayın buyurmuştur. Evet. Şimdi bu hadislere bir bakalım. Bizzat Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının tatbikatını gözden geçirelim. Bir de temiz yaygı üzerine ayrıca seccade yaymadan namazı kılmayanların durumuna bakalım. Hatta bunlardan öyleleri var ki, yaygı üzerine seccade yazar, onun üzerine de ayrıca mendil koyar. Bundan da kanaat etmez, tutar bir de taş koyar, taşa secde eder. Böyle olmadıkça namaz kılmak istemez. Bütün bu külfet ve özentileri kendisine şiar edinir. Aleyhissalatü Vesselam'ın ve ashabının şiarını güya beğenmez. Camilerdeki hasır ve yaygılara basmak bile istemez. Nerede kaldı ki onların üzerinde namaz kılsın? İstersen bu vesveselerden birinin yaptığına dikkat et. Onu serçe kuşunun oradan oraya atladığı gibi hasır ve yaygıların üzerinde atlarken görürsün. Çünkü ona göre bugün cami ve mescitlerdeki hasır ve yaygıların her tarafı temiz sayılmamaktadır. Bunun için o rastgele onlara basamaz. Mutlaka temiz olan yerleri bakıp seçer. Ancak oraya basar. Evet. Dinen ve tarihen bilinen bir husustur ki kardeşlerim Ali Selat ve Sinan Efendimiz uzun müddet kullanmak neticesinde siyahlaşmış bir hazır üzerinde namazı kılmış bu hasır üzerine ne seccade sermiş ne demendir? sadece üzerine bir miktar su serpilmiş sonra aleyhissalatü vesselam bunun üzerine namazı kılmıştır aleyhissalatü vesselam bazen toprağın üzerine bazen çakıl üzerine bazen de çamurlu zemin üzerine secde etmiştir toprak veya çamurun eseri bazen mübarek anlamda görülmüştür İbn Ömer köpekler bazen mescide girip çıkar Hatta idrarını ettiği bile olurdu. Asap bu yüzden orayı yıkama lüzumu duymazdı. Evet. Kardeşlerim, şeytanın insanlar için hazırladığı vesveselerden birisi ise mescitlere yalın ayak girmek. Şüpheci ve vesvesicilerin secilerin üzerinde durdukları meselelerden biri de budur. Sahih ve sabit olmasına rağmen onlar bunu da kabul etmek istemezler halbuki sahabe veya tabi'in zamanında mescitlere yalmayak girilirdi sulara ve çamurlara basıp gelenler dahi böylece mescide girer namazlarını kılarlardı evet kumeyl bin da ben ali'nin yağmur sonrası çamurlara basarak mescide geldiğini ayaklarını yıkamadan namazı kıldırdığını gördüm demiştir Allah'ım bizi her türlü vesveseden uzak kıl. Yine kardeşlerim, şeytanın insanlara verdiği vesveselerden birisi de mezih hakkındadır. Mezih hakkında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sorulduğunda, o da abdest almasını emretmiş. Soranın peki mezih elbiseme bulaştıysa ne yapayım dediğinde bir avuç su al, onun bulaştığını gördüğün yere sert demiştir. İşte yapılması gereken budur. Bunun dışında namazı terk etme, uzak durma ve birçok vesveseye girme ancak insanın kendisinden olan şeylerdir. Şeytanın insanlar için hazırladığı vesveselerden birisi de davetlere icabettir kardeşlerim sünnette sabit olan hususlardan birisi kişinin kendisini davet edenin davetine icabet etmesi ve onun yemeğini yemesidir ehli kitaptan bir gayrimüşlüm olsa dahi ki Sünneti böyleydi davete icabet eder onun yemeğini yerdi yahudinin biri kendisini davet etti ve arpa ekmeğiyle etten sıyrılmış yağ ikram eyledi o da bu davete icabette bulunmuştur ona uyarak Müslümanlar da kitap ehlinin davetini kabul eder, yemeklerini yerdi. Ömer radıyallahu anh çeşitli yerlerdeki kitap ehline Müslümanlar kendilerine uğradıklarında onlara yemek vermelerini açıkça emreder, şart kılar ve şöyle derdi. Kendi yediklerinizden Müslümanlara yedirin, Allah bunu kitabında helal kılmıştır. Ömer, Şam'a geldiği zaman kitap ehli kendisi için yemek hazırladı ve onu yemeğe çağırdı. Ömer, yemek nerede yenilecek dedi, kilisede dedi. O kiliseye girmek istemedi, Ali'ye hitaben, haydi insanları yemeğe götür dedi. Ali de böyle yaptı. Kilisede yemek yerlerken Ali oradaki resime bakıyor ve müminlerin emiri de gelip yesene mahzuru vardı diyordu. Ali Sena revselam efendimiz Hasan ve Hüseyin'in ağızlarından öper. Ayşe validemizin ağzının değdiği yerden su içer. Onun ağzıyla etini sıyırdığı kemiği alıp ağzıyla sıyırdı. Ağzını onun ağzını koyduğu yere koyardı. Halbuki Ayşe annemiz ay halini görüyor olurdu. Ebubekir de Hasan'ı omuzunu alıp taşıdığı zaman onun ağzının suyunu üzerine akardı. Bir defasında Ali sallallahu ve kendisine getirilen oğlan çocuğunu kucağına aldı. Çocuk onun üzerine işedi. Ona bir miktar su istedi ve bu suyu çocuğun çişini yaptığı yere serpti. Fakat orayı yıkamadı. Bizim burada sünnetten zikrettiğimiz şeyler misal olacak kadar az bir şeydir. Aslında ise bu kadar değil çoktur. Ali sallallahu ve ve onun ashabının yaşayışını üzerinde bulundukları yolu bilenler için hakikat asla gizli değildir. Onlar kendileri hakikat hali çok iyi bilinmektedir. Az bilen veya iyi bilmeyenler için de biz burada yeterli örnekler verdik. ve vesselam Efendimiz ben haniflik ve müsamaha ile gönderildim demiştir. İşte Aleyhissalatü vesselam bu hadiste haniflik ile müsamahayı cem etmiş onun getirdiği dinin ruhu ve yapısı da gerçekten budur Müslümanlık tevhid ve imanda hanifliktir yani son derece açık, doğru ve titizdir amelde ise müsamahadır yani kolaylıktır bu iki büyük esasın zıttı ise imanda şirke sapma amelde şiddede irtikap eylemektir ki böyleleri dinen helal olan şeyleri haram kılmak isterler tevhid ve müsamaha dini olan İslam'ın zıttına bu iki ayrılıkta bir hadiste a.s.m. Rabbimiz şöyle buyurdu aslında ben bütün kullarımı hanif yani tertemiz ve tevhid ehli olarak yarattım onların mayasında şirk yoktur fakat şeytanlar kendilerini saptırıp şirke sürüklemiş, kendilerine helal kıldığım şeyleri onlara haram kılmıştır. Onlara şirk yollarını emreden de şeytanlardır. Evet, fıtratın ve fıtrat dini olan İslam'ın şiddetle reddettiği şirk ve helalı haram kılma, Enam ve Araf surelerinde Yüce Allah'ın müşriklere karşı şiddetle ayıplayıp reddettiği hususlardır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gerçekten dinde inceleyip sık dokuyarak aşırı gidenleri çeşitli vesilelerle kınamış uyarmış akıbetlerinin helak olacağını açıkça haber vermiş ve bir hadislerinde bakın şöyle buyurmuştur Haberiniz olsun ki aşırı gidenler helak oldu. Haberiniz olsun ki aşırı gidenler helak oldu. Haberiniz olsun aşırı gidenler Elah oldu. Eh, Allah'ın bizi orta bir ümmet ile, Sünnetine uyan asabın yolunda gidenlerden eyle